Ee, bu şey var mı? Musa abi. Ee, Seyyid Burhanettin Tirmizi'nin Ma'arif kitabı. Celaleddin Rumi'nin hocası. Üstadı olan şahıs. Yani Celaleddin Rumi Şemsi Tebrizi ile tanışmadan önceki hocası. Baksana buradan pasajlar okuyayım. Bazıları Celaleddin Rumi'nin sadece Şemsi Tebrizi ile tanıştıktan sonra sapıttığını zannederler. Halbuki tasavvuf geleneği daha öncesinden kirli bir gelenek. Bu Marih kitabının 63. sayfasında levh Mahfuz diye bir başlık atmış. Musa abi galiba... sesini kısmış odan. Ona yazalım da. Ha şimdi görmüştür herhalde. Musa abi duyuyor musun beni? Evet. Levh-i Mahfuz başlığı altında şu sözleri sarf ediyor. Levhi Mahfuz'u görüyorum. Orada peygamberlerin ve velilerin isimleri yazılıdır. Hepsini de tanıyorum. Fakat şeriat sahibi Ahmet Muhammed'den sonra birçok veliler gelip geçti. Ama onların hiçbirinde Mevlana, Bahaddin, Veleddin mertebesi kadar yüksek mertebe sahibi yoktur. Bu sözümde riyada yok. Eğer riya olsaydı bu dünyadakileri, yani sağ olanları överdim çünkü sağları övmekte fayda elde edilir ve zarar giderilir diyor. Ee, bu sözü kitabın mütercimi olan Ali Rıza Kara Bulut dahi herhalde e, yadırgamış ve diyor ki. Bu sözler diyor Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin kerametine hamledilmesi gerekli sözlerdir. Levhi Mahfuz Yüce ezelden ebede kadar takdir ettiği şeylerin yazılı bulunduğu kutsi levha, levhi manevi veya levh kalem ifadeleriyle de geçmektedir diyor. Şimdi e, levhi mahfuzu gördüğünü iddia ediyor burada. Sayfalar ilerliyor 74. sayfada. az önceki sözlerinden hiçbirini hak etmedim bilesin ee, bana mı diyorsunuz kardeş evet 74. sayfada diyor ki ay gibi bir kız gelip karşıma oturdu ama ben 14 gecelik ayım dolunay o kız ise 12 gecelik ay kendisini bende yitirip gitti Halbuki o benim kendisinde yok olup gitmemi istiyordu diye devam ediyor. Yani bu e, gibi ifadeler şems Tebrizi ile tanışmadan önce de e, aslında Celaleddin Rumi'nin tasavvuf geleneğinden öğrendiği bir takım ifadeler. Mesela 90. sayfasında şöyle bir şey Anlatıyor. Kim bana hürmet etmiyorsa beni tanımıyor demektir. Ben zahiri bilgiyi ne yapayım? Zahiri bilgi, nefsi natıkanın eşidir. Olgunlaşmış, her türlü bilgiye ulaşmış kişinin değil. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun elçisidir. Kaldır şu zahiri ilmi aradan, uzaklaştır onu artık önümüzden. Ey yüce Allah'ım, senden başka ne varsa bana göre küfürdür. Beni incitme, bizim hiç kimseyi idare edecek gücümüz yoktur. Bize göre nefsin azizliği de yoktur. Sohbet sırasında Seyit Burhanettin bir müridine hitaben bize olan sevginizden söz ediyorsunuz fakat bizden başkasıyla meşgul oluyor ve oyalanıyorsunuz deyince mürit hemen Oyalanmıyorum eğer oyalanıyorsam dök kanımı diye cevap vermiştir. Burhanettin sohbetine devam ederek Bedenle hizmet vermeye çalışıyorsun Mal ile değil infakta bulunmuyorsun isteksiz yapıyorsun Bunlar yol almaya engeldir dedi Hüda Hüdayı nasıl görür Hüda Hüdayı nasıl dost tutar Bana ondan başkası gerekmez Ben de şu fikir kesinlik kazandı ki Ondan başka ne varsa hepsi de boştur Mertçesine bir iş yapmak istiyorum Diyorsun Mertçe söyle o işi sen mi yapıyorsun Yoksa Hüda mı ee, Bu da vahdedi vücut İtikadlarıyla ilgili. Hatta vahdedi vücut diye bir başlık atıyor 107. sayfada ve e, şu ifadeleri kullanıyor. Ne kadar daha sen, sen diyeceğim. Bu sözü o kadar çok söyledim ki sayıya gelmez. Şimdi ise ben sensin, sen de benim diyorum. Bu sözden birlik yani vahdet meydana geldi ve ben de tam bir tevhidçi oldum. Yani onların tevhid anlayışı bu. İşte şimdiye kadar kılmış olduğum namazlarım beni bu mertebeye ulaştırdı diyor insan mücahedede bulundukça müşahedeye ulaşamaz. Müşahedeye erişen kimse ise öyle bir kimse de ise mücahede kalmaz. Şimdi ben ölmüşsem nasıl diri kalmışım? Ben ben oldukça secde eden olurum. Fakat ben kalmadım mı secde eden de kalmaz. Tabi sorabilirsiniz. Ee, yine e, 119. sayfada Rabia'tul adeviyeye isnaden şöyle diyor. Rabia'ya bir ilim adamı adına evlilik teklifinde bulunulmuş. O da onu istemem çünkü o dünya ehlidir demişti. Onlar ama onun hiç dünyalığı, malı mülkü yoktur demişler. Bunun üzerine Rabia peki ama Allah şöyle buyurdu. Peygamber Aleyhisselam şöyle dedi gibi sözleri de mi yoktur demiştir. Yani e, bu gibi nakilleri aktararak Allah Azze ve Celle'nin sözlerini ve Peygamber ve Vesselam'ın sözlerini yani ilimle meşgul olmayı dünya ehli olmak olarak tavsif ediyorlar. Bir de bir hikaye anlatıyor. 122. sayfada. Bir sır olarak anlatıyor bunu. Ulu Mevlana Sultanul Ulema Bahattin Veled oturuyordu. Hacegi e, Cehvareger namaz vakti geldi dedi. Biz hemen kalkıp namaz kıldık. Ondan sonra Hacegi der ki namaz bittikten sonra gördük ki namaz kılanlar kıbleden yüz çevirmişler. Kıbleyi arkalarına almışlardır. 124. sayfada Hak'tan başka gördüğün her şey puttur Yok et gitsin onları şeklinde bir beyt Yazıyor ve altından Şöyle devam ediyor Gönlüm Rabbimin ilhamı ile bana haber verdi Sözü hoş bir medresedir Ey güzel görmediğin bir kimseyi Nasıl döveceksin Görmediğin bir kimseye nasıl uğrayacaksın Diyerek Yine vahdedi vücut ve Allah Azze ve Celle'den doğrudan ilim aldıkları iddiasına bulunuyorlar. Şimdi sizin sorunuza gelelim inşallah. E, ilimden nereden başlıyor sorunuz? E, Mevlana ve Şems tanışınca biliyorsunuz Mevlana dergahı kapatmış. Kapattıktan sonra öğrencileri yanlış hatırlamıyorsam Şems'e bir şikayet mektubu yazmışlar. Siz ne yaptınız efendim? Sizin yüzünüzden Mevlana dergahı kapattı. Ve bizler ilimden geri kaldık. Ama orada ilimden bahsederken astronomi, fizik ve kimya ilimlerinden bahsediyorlar. Yani dergah da bu ilimler de veriliyormuş talebelere mevlana tarafından. Bu doğru mudur? Ben bunu bir yerden duymuştum ama buna dair nette bir şey bulamadım. Sizin bilginiz var mı bu konuda? Şimdi şöyle kardeş. E, bu kitabından az önce pasajlar okuduğu Marif kitabının yazarı Seyyid Burhanettin Tirmizi Celalettin Rumi'nin hocası. Celalettin Rumi'nin e, devam ettiği medrese, e, klasik e, medrese usulü dersler verilen bir yer. Yani e, fıkı, e, bunun yanı sıra tabi matematik e, bahsettiğiniz astronomi, fizik gibi dersler de veriliyor. Aynı e, işte bugün Türkiye'deki okullarda e, verilen işte pozitif ilim dedikleri. E, ilimlerin de yapıldığı bir mekan orası. Yani medrese. E, şems Tebrizi ile tanışınca tabi hocası Burhanettin Tirmizi aynı zamanda mutasavvuf. Yani bu malif kitabı bunun en önemli delilidir. E, ayetleri e, tefsir ederken tamamen batınî bir tarzda. Yani ne Allah Azze ve Celle'nin kitabına ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ne e, Selefi Salihi'nin menhecine uymayan bir tarzda e, yorumlarla e, açıklıyor. E, tasavvuf kültürüne aşina olan e, bir medrese mensubuydu. Şemsi Tebriz'i gelince durum daha başka bir hal alıyor. Mesela e, Şemsi Tebriz'i denilen şahıs Melami Meşrep. Yani şeriatı hiçe sayan, dinin emirlerini ve yasaklarını hiçe sayan, umursamayan bir ekolün mensubu e, içki içen birisi hatta Celalettin Rumi'ye sen nasıl olur da işte bu adamın peşinden gidersin diye sorduklarında bu adam içki içiyor dediklerinde Celalettin Rumi şu cevabı veriyor yani kendi e, kaynaklarının naklidir bu Menakıbül Arif'in kitabından nakledilir bu e, evladım diyor e, koskoca bir okyanusa bir damla idrar düşse onu kirletir mi, necis yapar mı diyor. İşte Şems de öyle bir denizdir diyor. Ona öyle bir ruhsat tanıyor. Yani Celaleddin Rumi'nin ne olursan ol yine gel sözünü hangi eserinde söylediğini kendileri de ispatlayamadı bir türlü ama kendisinden nakil olarak çok meşhur bir söz bu. Ama bildiğim kadarıyla ne divanında, ne fih Mafih eserinde, ne mesnevisinde e, bu sözün e, ispatı yapılamadı. Abdülbaki Gölpınarlı denilen bir kızılbaş var, o e, bunu söylüyor. Yani çok aradım ama bu sözü hangi eserinde söylediğini bilmiyorum diyor. Fakat onun adına çok yaygın olmuş bir sözü. Hmm. Yani astronomi ve fizik ilimleri Aleykümselam ve Rahmetullah Tamam inşallah siz mailinizi yazın. Astronomi ve fizik ilimleri Klasik medrese usulünde Okulan e, ilimler Mesela şeyin bu e, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetname kitabına bakarsanız Çok ilkel e, matematik hesapları görürsünüz. Astronomi bilgileri görürsünüz ama tamam inşallah. Ben mailinizi kaydedeyim. Mesela e, marifetnamenin tam metni elinde olan var mı bilmiyorum. Şu an odadakilerden. Bir ara tam metni elime geçmişti benim. E, herhalde Bedir Yayın evi tam metnini yayınlamıştı onun. Orada matematik bilgileri çok ilkel. Yani bugünkü okullarda okutulanın çok gerisinde e, mesela sıradan bir toplama işlemini bile oldukça zorlaştıran Şimdi şöyle, marifetnamenin mesela ben orijinalini gördüm. Nasıl söyleyeyim? Herhalde kitabın boyu bir metre vardı. Yani uzun, uzun ebatta bir kitaptı. Yani Türkçe'ye tercüme edildiği zaman herhalde tam tercüme edilse tahminim üç cildi falan tutar. kitabın orijinalinde olan bazı şeyler de yok olabiliyor tabi. Mesela e, Mektubat-ı Rabbani'nin ilk mektubundaki ifadelerin kaybolduğu gibi. Bazen mesela e, tercüme eden şahıs ifadeyi ağır buluyor, tercüme etmiyor. Hatta e, bu Menâkıb-ı diye bahsettiğim kitabın ön sözünde Clement Huart'ın bir sözü var. Diyor ki Fransızca tercüme ediyor tabi o. Ee, bazı hikayeleri, bazı menkıbeleri müstehcen olduğu gerekçesiyle tercüme etmedim diyor. Yani fıtratıyla hareket ediyor. Fıtratına aykırı bulduğundan tercüme bile etmiyor. Yani Türklerde de oluyor tabi ki bu. Türkçe tercüme edilirken de e, Aykırı buluyor. Hiç tercüme etmiyor. Çünkü tercüme etse he diyor, bu, bu zat yanlış anlaşılacak diyor. Az önce mesela e, Ali Rıza Karabut'un yaptığı dipnot açıklamasını okudum size. E, burada levh-i mahfuzu görüyorum iddiasında bulunuyor müellif. Ve dipnotunda diyor ki bu sözler diyor Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin keramet olarak kabul edilmesi gereken sözlerdir diyor. Yani... Demek ki biraz insafın ucunu kaçırsa bunları hiç tercüme etmeyecek. Ama bunu da yaptığı zaman kitaptan geriye hiçbir şey kalmayacak zaten. Bu gibi sözleri çıkardığın zaman... Evet. Zafer abi hoş geldin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Musa abi Veya e, Zafer abi Ben mikrofonu bırakayım da Zafer abi bize bir riyaz Salih'in dersi yapsın Aleyküm Şimdi e, Burada meseleyi sanki yeni anlıyorum e, Peygamber aleyhisselatü vesselamın e, Bir hadisi var Evlatlarınızı yaşayacakları döneme göre yetiştirin diye yazmış kardeş de böyle bir hadisin ilk önce kaynağı lazım yani yaşayacakları döneme göre yetiştirin ibaresi ikincisi peygamberimiz zamanında kaşık çatal yoktu ifadesi e, vakaya çok ters bir ifade binlerce seneye ait çatal kaşık bulunduları var müzelerde peygamber aleyhissalatü vesselamın dönemine gelince bakın ben size bir hadis nakledeyim ee, sevban radıyallahu anh'den bir gün e, yemek yerlerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselama e, aleyhissalatü vesselam Sevban radıyallahu anh'a diyor ki yani bıçakla kesiyor. Sevban radıyallahu anh ve ey Sevban öyle yapma diyor. O eti al yani o et parçasını al dişlerinle ısırarak ye. Bu senin sıhhatin için daha iyidir buyuruyor. Yani mesele akıl ile varılacak bir karar değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken üç parmağı kullanmayı ve yemek bittikten sonra o parmakları yalamayı emretmiştir. Tavsiye etmiştir. Bereket vardır. Bereketin nerede olduğunu siz bilemezsiniz buyurmuştur. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gibi hal ve davranışlarını küçümsemek, beğenmezlik etmek, kişiyi ok gibi dinden dışarı çıkarır. Allah korusun bundan Allah'a sığınırız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiştir ve bir Ömer radıyallahu anh'ı düşünün. Ömer radıyallahu anh Bizans'ın elçilerini o koskoca ihtişamlı imparatorluğun elçilerini müminlerin halifesi olduğu bir anda üzerinde yamalıklı elbiselerle karşılıyor ve kendisine ey müminlerin halifesi işte koskoca Bizans'ın elçileri geliyor. Şöyle üzerinize çeki düzen verseniz diyorlar. Ömer radıyallahu anhın verdiği cevabı iyi düşünelim diyor ki Allah azze ve celle bize İslam gömleğini giydirmiştir. Bundan başka izzet taramaya gerek var mı? Cevabını veriyor. İşte o Bizanslılar Peygamber İhsan ve ve onun sahabelerini çöl bedevileri diye adlandırıyorlardı. Şimdikilerde aynı. O mantıkla bakıyorlar. Bu zihniyet hiç değişmedi. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğer parmaklarınızla yiyin diyorsa biz onu o şekilde yaparız. Bugün bakın, tıbbi araştırmalara bakın, çatal ve kaşıklarda bulunan mikropları tespit etmiş durumdalar. Ne kadar yıkanırsa yıkansın, ne kadar dezenfektan madde kullanılırsa kullanılsın, o Demir metal eşyalardaki e, vücuda sıhhati e, zarar verici maddeler onlardan hiç gitmiyor. Ama parmaklarla yediğin zaman parmak uçlarındaki e, özellikle uç kısımlarından herhangi bir şeyle e, herhangi bir e, pozitif ilmin verileriyle ispatlanamayan bir takım antimikrobiyal özellikli salgılar tespit edilmiş durumda bugün. Biz duadan sonra bakın bunlar e, bugün belki aklımızla e, bu bu tür şeyleri kavrayamayız ama e, gidişat böyle olmasa dahi yani bilimin verileri bu şekilde olmasa dahi biz peygamber leşat versen bunlar bize tavsiye etti diye yaparız çünkü Peygamber Allah Azze ve Celle'nin vahiyle hareket eden birisi o sizin birinizin kabına sinek düştüğü zaman onun tamamını bandırın da öyle atın derken bile Allah Azze ve Celle'nin vahyiyle konuşuyordu. O günkü mutezile mantığı, meselelere aklıyla yaklaşan veyahut pozitif bilimin verilerini kabul veya reddi noktasında değerlendiren mantık böyle şey mi olur diyerek bu hadisleri reddettiler. İşte bunlar akla aykırıdır, bilime aykırıdır diyerek bu gibi hadisleri zamanında reddettiler. Daha sonra bilim ispatladı gerçekten de sineğin e, zararlı mikroplar taşıyan kanadı üzerine herhangi bir kaba düştüğü yani kendisini korumak için o kanadını e, o, ilk olarak o kaba soktu ve diğer kanadında da panzehir olduğu yani o hastalığı defedecek edecek panzehirin bulunduğu tespit edilmiş durumda şimdi modern bilimin verileriyle bu hadisi ancak kabul eden insanlar ne Allah'a ne peygamberine iman etmiştir. Onlar ancak bilimin verilerine ve aklının verilerine iman etmiştir. Allah'a ve Resulüne değil. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Mesele çatal kaşık meselesi değil tabi ki. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi e, bu tür yanlış anlamalar gayet doğaldır çünkü e, bakın Ömer radıyallahu an e, Hatib bin Ebi hatıp bin Berta e, kısasını bilirsiniz e, Mekke müşriklerine e, bir çeşit ajanlık yapıyordu e, bunun sebebi de onların elinde bulunan ailesinin selameti içindi her neyse e, hatıp bin Berta yakalandığı zaman Ömer radıyallahu an diyor ki Ey Allahın Resulü e, bu iman ettikten sonra kafir oldu diyor. Peygamber Aleyhisselatü da Dur ey Ömer acele etme. E, Hatıp Bedir e, bedir asabındandır diyor. Hatıp radıyallahu an orada e, kafirlerden değildi. Ama yaptığı fiil e, böyle bir görüntü verdiği için e, bu şekilde bir tepki göstermişti Ömer radıyallahu an Ve e, sizin sizin az önce bakın şu e, odaya yazdığınız şeyler e, bugün kafirlerin sözleri. Siz o sözleri ortaya koydunuz ve böyle bir zanla sebep oldunuz. İtham vaadilerinden sizin sakınmanız gerekiyor öncelikle. E, bizler bugün ateistler iman etsin diye dinimizden bir şeyleri terk edecek değiliz. Peygamber ve vesselamın sünnetinden bir şeyleri terk edecek değiliz. Din Resul tarafından nasıl beyan edildiyse o şekildedir ve biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeyi onların çok üzerinde tutarız. İnsanlar iman etsin diye, birileri e, dini kabul etsin diye dinden taviz verecek bir makamda da değiliz. Biz sadece e, güzel bir üslupla, tebliğimizi sunmakla, yumuşak muamele etmekle mükellefiz. E, gerektiği yerde sertlik de gerekiyor. Bir kafirlere mücadele veriyoruz. Bu soruya nasıl cevap veririz? Mesela, he, peygamberimiz kime karşı böyle bir tavır sergilemiştir? Yani hangi soruyu ben şimdi ee, hiddet ee, bazen iman gayretinden ileri gelir. Mesela biz bir gün e, Sufi'ye bir tebliğde bulunuruz. O Sufi e, bizim getirdiğimiz tebliğe hiddetle karşılık verir. Onun da yine iman gayretinden dolayı gelen bir karşılıktır bu. Ama e, doğru mudur? İşte orası tartışılır. Yani delile dayalı mı? Mesele orada. Ha, parmak yalama mevzusu. Yani burada e, tartışacak veya cevap verecek hiçbir şey yok Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır Ve ümmetine de tavsiye etmiştir Eğer tavsiyesi olmasaydı hani o Arap adetiydi gelmiş geçmiş derdik Ama Aleyhisselatü Vesselam bunu tavsiye ediyor Sizden biriniz yemek yedi zaman Üç parmağıyla yesin Ve yemeğini yedikten sonra da Parmaklarını yalasın buyuruyor Yani tavsiye geldikten sonra Müstahap kılma vardır burada O orada biter Yani bu peygambere iman etmiş Olmakla bitir ama adam peygambere iman etmemiş, vahiye iman etmemiş, Allah azze ve Celle tarafından indirilen vahiye kabullenmemişse e, her türlü mesele patlak verir. Sadece bu değil. Yani bugün siz parmak yalamayı inkar edersiniz sonra daha başka meseleler girer işin içine. Mesela bir tanesi e, bugün e, şeylerde var. E, bu mealci denilen zındıklar var sünnet inkarcıları işte peygamber aleyhisselatü vesselam işte sizden biriniz e, tüküreceği zaman elbisesine tükürsün mescide tükürmesin e, gibi hadislerini inkar ediyorlar yediremedikleri için veyahut budağ kuyusuyla ilgili hadisi inkar ediyorlar yani bu ibadetlerle ilgili olanlara hatta akideyle ilgili olanlara da varacak ki geçmişte böyle olmuştur mesela Allah azze ve celle'nin sıfatlarını bunlar akıllarıyla kabullenemediklerinden inkar etmişlerdir Cehim bin Safvan Allah'ın kelamı mahluktur sözünü söylerken kastı şuydu yani Allah Azze ve Celle e, konuşur dersek konuşmak insanların sıfatıdır. Allah'ı mahlukatına benzetmiş oluruz diyerek kelam sıfatını reddettiler. Bugün e, eşari ve maturidi olduğunu söyleyen insanlar da Allah Azze ve Celle'nin istiva sıfatını inkar ediyor. Yani bu inkarla e, bu işte Arap e, bedevileri tarzındaki inkar arasında hiçbir fark yok. Hepsi de imansızlıktan ileri gelir. Yani Kur'an ve sünnetin, sahih sünnetin getirdiği şeylere e, lamacimi olmadan teslim olmak düşüyor bizlere. İlk önce bizim e, teslimiyeti, yani o İslam kelimesinin esası olan teslimiyeti anlatmamız lazım ki bu meseleler, sonraki meseleler teslimiyet olduktan sonra e, geriye bir mesele kalmaz. Yani ben sizin için söylemiyorum. Yani bu ifadelerim genel anlaşılmalı. üzerimize farzı aynı olan tebliğ vazifesinde Müslümanlara İslam bir siteyle yapıyorum. Allah yardımcınız olsun. Ayrıca ateist titelerinde İslam'ı savunmaya çalışıyorum. Yani bu sorunun cevabı bir kere e, bu soru gündeme gelmemesi lazım. Bir kere İslam tebliği edildiği zaman çünkü e, La İlahe İllallah sözü bu konuyu bitirmeli. Mesela az önce e, bu kelimeyi tevhidle ilgili olarak bir sohbet yayınladım bugün yaptığımız bir sohbeti bunun gibi meselidir. anlaşıldığı zaman bu gibi soruların hiç gündeme gelmemesi lazım eğer bunlar anlaşılmamışsa yani la ilahe illallah kelimesi anlaşılmamışsa bunun gibi binlerce soru çıkar karşımıza Yani öyle insanlarla karşılaştık ki İslam'ı anlattığını söylüyor, hoca efendi lakaplarıyla anlıyor. Gidiyor, ondan sonra papaza, papa hazretleri ifadesini kullanıyor. Şimdi geldi bu adama Müslüman de. Onun da amacı Hristiyanları Müslüman etmek güya veya Yahudileri kendi tarafına çekmek güya ve bunu yapabilmek için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak kabul edilmesini devreden çıkarıyorlar imanın şartı olarak kabul etmez hale geldiler Allah onları kahreylesin yani bu bir örnek bu gibi meselelerle başlar bu ama e, bunun temelinde itikat vardır teslimiyet olmaması vardır eğer ee, kitap ve sünnetin naslarına teslimiyet yoksa yani biz bunu e, anlatamamışsak eğer pek çok mesele gündeme gelecektir bunun gibi. Yani bir parmak yalama meselesi olur, bir sineğin işte kaba düşme meselesi olur, e, ondan sonra akidevi meseleler olur. Hepsi e, birbirine zincirleme olarak gelir. Ama e, eğer bu teslimiyet anlaşılırsa ve anlatılırsa karşı tarafa güzelce ifade edilirse... İnşallah bunların... Buyurun inşallah. Evet. Peki. Rica ederim. Selamun Aleyküm.